Ma võidab illahimin ja shaitan ragin bismillah rahman rahim. Alhamdulillah jarab illahimin ja salat, ja salamu ala rasulina muhammadin ja alahalihi ja sahbihi iġmahin. Emma baat. Išallah bis kechen darsimizda. Ehlissunnetin jananda. akidesi yani Jani Allah, rasulinu ja minaridos edemeki. Neyi gerektirir? Bunları maddeler halinde anlattık. Ve açıklama gereği duyulan yerlerde ise bazı açıklamalara gittik. Bugünkü dersimizde ise bu defa biz diyoruz ki Vela akidesi İslam dininden olduğu gibi Bera akidesi de İslam dininin asıllarındandır. Yani kişinin şirkten ve şirk ehlinden beri olması, onlara buğz etmesi gerekiyor. Peki bu Müslüman'a için ne gerektirir? Yani icmalen biz her Müslüman müşriklere buğz etmelidir. Onlardan beri olmalıdır. onları dost edinmemelidir dediğimiz zaman şöyle bir soru yönlendir yönlendirilir bize. Ee, nasıl ki velanın gereklerini saydınız hakeza bize bera'nın da gereklerini sayın diye. Şimdi bu defa kitabımızda konu işte evvelen, saniyen, salisen diye devam ederekten beraa akidesinin kerekelerini bize anna tajak. Diyor ki Bismillah. Ve ehli sünneti vel cemaati muadata fillahi taqtadi umuran fi hayatil muslimi yajibu mura'atuhaa vel ahdubiha hatta yesleme minal vuku'i fil kufri ve muvafakati ehlihi minha ve ehli sünneti vel cemaat ehli sünneti vel cemaat görüyorlar el mu adet Allah için düşman edinmenin tak dediği gerektiriyor umurrun fi Hay muslimi Müslümanın hayatında bazı şeyleri gerektirir yeci bu o gerektirdiği şeyleri gözetmek vaciptir veubiha ve o gerektirdiği şeylere yapışmak yani onları almak vaciptir hatta ta ki esleme kurtulsun min al fil Kufri küfre düşmekten kurtulsun ve muvafakati ehli ve küfr ehlinden muvafakat etmekten kurtulsun minhum onlardandır yani gerektirdiği şeylerdendir 1 Bir, evvelen birincisi bughdu shirki vel kufri ve ehlihi küfrün şirkin ve küfür ve şirkin ehline karşı buğz etmek ve mezahibihi bi küfrün tüm mezheplerine tüm çeşitlerine hep beraber buğz etmek de ve beranın gereklerindendir. Ve idmarul adavati lehum onlara karşı düşmanlığı gizlemek ve ilanul beraati minhum ve onlardan beri olduğunu ilan etmek. Yani idmarul ada ve hani kendi vicdanında kendi içinde onlara karşı bir düşmanlık olacak ve ilanul beraati Ve onlardan beri olduğunu da ilan edecek. Ve min onların küfründen ve şirkihim ve onların şirkinden ve mu'takadatihim onların mu'takatlarından ve kavaninihim onların kanunlarından ve teşriiatihim onların yapmış oldukları eee teşriiatlardan yani koymuş oldukları kanunlardan yine ve min alihatihim onların ilahlarından ve ma yabudun min dunillahi teala Allah azze ve celle'nin dışında ibadet ettiklerinden ve ademur rida biha cem'an ve bunların hepsinden razı olmamaktır yani Bera akidesi nedir? Biz müşriklerden beriyiz dediğimiz zaman bunun gereği şirkin her türlüsünden, küfrün her türlüsünden, şirk ve küfür ehlinin de her türlüsünden, onların küfründen, şirkinden, batıl inançlarından, edindikleri dinlerden, ibadet ettikleri ilahlardan beri olmak, hem bunu kalpte gerçekleştirmek hem de bunu kalpçe gerçekleştirdiğimiz gibi bunu ilan etmek. Aynı zamanda eğer insan ikrah ve zaruret altında değilse bunu aynı zamanda ne yapması? İlan etmesi. İlan edemiyorsa da o beldeden hicret etmesi. Bunu geçen dersimizde anlattık. Bunlar hepsi nedir? Bunlar hepsi bera'nın gerekleridir. Şimdi burası gerçekten önemli bir mesele. Nasıl önemli bir mesele? Çünkü e, çoğu insan vela ve bera meselesini içselleştirmişler. Yani mesela... Örneğin adam diyor ki ben kafirlerden nefret ediyorum. Tamam bu kadar. Ama pratik hayatında bakıyorsunuz bu nefretin hiçbir eseri yok. Bilakis bu nefretin eserinin olmadığı gibi dostluğun eserleri var. Kardeşliğin eserleri var. Beraberliğin eserleri var. Tabi bu ne değildir? Bu ehli sünnetin yanında batıl olan bir iddiadır. Çünkü biz ne demiştik? Ehli sünnetin asıllarındandır. Zahir ile batın arasında mülazemet vardır. Zahir ile batın arasında mülazemet vardır. Yani biz kişi zahiren bize bir şey ızhar ettiği zaman, sonra batınen bunun hilafını iddia ediyorsa bizi ilgilendiren şey nedir? Bizi ilgilendiren şey bunun zahiridir. Ve şeriat insanları zahirleriyle yargılar. Demiştik. Şimdi bu e, konuya değinmişken biz e, hatırlıyorsanız demiştik ki, en başta zaten, hani bunun delili nedir? Bunun delilini mesela e, hatırlarsanız biz mukaddime yaparken bu vela ve bera konusuna. Dedik yani kitabın içerisinde sürekli bazı yerler gelecek, bazı delilleri zikretmek durumunda kalacağız. En baştan konuyu bir bütün halinde anlatalım, anlaşılsın. Daha sonra yeri geldikçe gerekli talihleri yapacağız. diye Bu konunun en büyük delili neydi? Şuydu. Biz dedik ya, vela ve konusunu anlatırken son adım nedir dedik? Son adım, Allah azze ve peygamberler aracılığıyla bize bize Müşrikleri dost edinmemenin, onlardan beri olmanın ne demek olduğunu ifade etmesiydi. Çünkü ne demiştik? Demiştik ki insanoğlu ne olursa olsun ee, mutlaka aldığı talimatlarda örnek görmek ister. Ancak örneğini gördüğü zaman meseleyi daha güzel kavrayabilir veya tam kamil manada meseleyi kavranması mümkün olabilir. Bundan dolayı da dedik Allah Azze ve Celle insanlığa Kendi cinsinden olan bir peygamber göndermiştir. Melek göndermemiştir. Görünmeyen bir varlık göndermemiştir. Kendi cinsinden onun gibi yiyen, içen, yürüyen ve Kur'an'da ısrarla beşeriyet vasfına dikkat çekilen nebiler ve rasuller göndermiştir. İşte dedik ki Allah azze ve zelle bize Hz. İbrahim'i, bize Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı ı kerimde özellikle anlatıyor ki biz bu onları dost edinmeyin. Sadece müminler birbirinin dostudur. Buyruğunun Pratiği nasıl olmalıdır? Bunu anlayalım diye. Ve özellikle Hz. İbrahim'in vela ve bera konusunda İslam mümmetine ve insanlığa imam kılınmış olan İbrahim Aleyhisselam'ın metodunu Kur'an-ı Kerim'in ön plana çıkardığını anlatmıştık. Bunlardan biri de nedir? Bunlara karşı hem buğz etmek, hem bunu içeriden yapmak, hem de bunu ilan etmek. Ve dedik özellikle bakın dikkat edin bu noktaya. Peygamberler bunu en zayıf oldukları dönemlerde yapmışlardır. Yani Allah Azze ve Celle onların zafer elde edip kuvvet kazandıktan sonra değil bilakis daha davetlerinin ilk başında şirkten ve şirk dininden beri olduklarını izhar etmişlerdir. Ha bu gerek Hz. İbrahim için olsun. Öyle değil mi? Yani İbrahim Aleyhisselam inna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah dediği zaman ayetin sonuna kadar muntahine 4 veya Hud Aleyhisselam onlara inni ushidullah ve şahdu inni berin anneni beriyu mimma tushrikun siz de şahit olun, Allah'a da şahit tutuyorum ki ben sizden Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriyim ee, dediği zaman la dediği zaman Mekke'de en zayıf oldukları kuvvetsiz oldukları ve müşriklerle özellikle daha ziyade diyaloğa ihtiyaçlarının olduğu bir dönemdeydiler ama buna rağmen bunu ön plana çıkardılar. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize özellikle velâ ve bera, müşriklerden ve şirkten beri olma ve bu beraeti ilan etmeyi istid'af adı altında, zayıflık adı altında ortadan kaldırmaya çalışanlar, ee, Müslümanların maslahatı adı altında or ortadan kaldırmaya çalışanların Rasûlilerin menhecine muhalefet ettiğini gösterir. Bakın ve bu konu gerçekten basit bir konu değildir. Örneğin, Muhammed İbni rahimehullah Djurki ki Bir sözünde Inne l'insane la yastakimu lehu dinun Ve leu allaha Va Illa bi veraati Mushikina Wat Val tasrihi lehum Bil adavati Val buhdi Inne l'insane la yastakimu lehu dinun İnsan için din istiqamet bulmaz Ve allaha Va terake shirki terketsa Allahu billese bile Din insan için müstakim olmaz illa ancak bi baraatil müşikine ve tasrihihim lehum bil adavah ve'l bughd tek onlardan berî olduğunu onlara açıkça ilan edip onlara buğz ettini onlara açıkça ilan edinceye kadar yine mesela başka bir sözünde diyor ki, Aslu aslu'd dinil islami ve kaidatuhu emran islam dininin aslı ve kaidesi iki şeydir islam dininin aslı ve kaidesi iki şeydir el emru bi ibadeti vahdehu Wat tahhrit wa ala dalika, wal muala tufihi, wa teqfiru man tarak. Allahalla ibalati emret mek, Bunu Zanna in Sanar teshwiket mek, bukunuda in Sanar Dosadin meq yanibunya pannar, wa teqfiru man tarak, wa unu terkedan yana Allaha ibadati terkid al mushikdalda tekfirit mek. Wal nahiwa anishirki billahi, wa tahli tufihi, wal muada tufihi, wa tekfiru man faqalah Allah'a şirk koşmaktan nehyetmek ve bu konuda şiddetli olmak. Yani gilzat sahibi olma. Ve muadatu fihi, bu konuda düşman edinmek. insanları ve tekfir men faale ve onu yapanları ise tekfir etmektir. Yine mesele bakın, Muhammed ibn Abdülvahab'in iki tane oğlu olan Şeyh Muhammed ve Şeyh Abdullah. Bunlar Abdullah ibn Muhammed ibn Abdülvahab. Muhammed ibn, Muhammed ibn Abdülvahab rahimahumullahu cemii'an. Bunlara bir soru soruluyor. Deniyor ki, e, bir insan, mesela diyelim ki, e, İslam dinine girdi, lakin müşrikleri düşman edinmedi. Veya onları düşman edindi, veya onları tekfir etmedi. Mesela. E, veya uptada ki, ben la ilahe illallah diyenleri tekfir edemem. Velev la ilahe illallah'ın manasını bilmeseler bile. Derse, lakin dine girmiş, dini seviyor, e, vesaire. Cevap olarak diyorlar ki bunlar enlerra culalaya kunu muslimen illa iza arafe tauhida ve dana bihi kişi ancak tevhidi bilip tevhidi din edinirse müslüman olabilir. Ve amile bi mucibi ve onu gerektirdiğiyle amel ederse ve saddaka'r rasule fima akhbar bihi ve rasulun haber verdiklerinde resulü doğrularsa ve ataahu fima neha anhu ve Resulullah'a nehyettiklerinde itaat ederse ve amene bihi ve bima jaa bihi ورس رسة النئ ما درس فمن قال ك ك درس لا أعاد المشكين أو عادهم ولم يكفرهم أو قال لا أتأّد أهل لا إها إلا الله ولوفعلوا الكفرى والشرك ع دين الله أو قال لا أتأّد للقباب فهذا لا ي يكون مسلما بل هو مما قال الله فيهم ويقولونؤ منن ببعد ونكفر ببعد ريدون أي التخذ بين ذلك سبيلة Ula'ike humul kafiruna hakkah. Diyorlar ki, kim derse ki ben müşrikleri düşman edinem veya onları düşman edinirim ama onları tekfir etmem veya derse ben la ilahe illallah diyenlere karışmam. Velev şirki küfrü işleyip bu dini düşman edeseler de veya dese ki ben kubbelere yani bu mezarların üzerine yapılan kubbeler beni ilgilendirmez. Bu adam Müslüman olmaz. Bilakis bu ayet-i kerimede varit olduğu gibi biz kitabın bir kısmına iman ettik, bir kısmını inkar ettik deyip de ikisinin arasında yol tutmak isteyenlere benzerler ve işte onlar kafirler, hakiki kafirlerin ta kendileridir. Diyor ya Allah Azze ve Celle Nisa suresinde. Bunlar aynen bunlar gibi olurlar diyor. Böyle olunca ve daha bu konuda özellikle Neş ulemasında yani ki biz zaten konuda zikretmiş olduğumuz ayetlerle ilgili ehli sünnet alimlerinin bu konudaki görüşlerini zikrettik. Özellikle Neş ulemasının yani Daha önce de söylemiştim, yine söylüyorum. neş ulemasının bizim için önemli kılan şey nedir? Onlar bize en yakın olan dönemde yaşamışlardır, bu bir. İkincisi, aynı bizim dönemimizdeki gibi yani hüküm en noktasında artık tevhidin hükmetmediği insanlara, şirke müdahale etmedi yani sistemin yönetimi şirke müdahale etmediği ama kendini İslam'a nispet ettiği bir toplulukta ve toplumda yaşamışlardır. Ondan dolayı onların verdikleri birçok fetva Önceki alimlerin vermiş olduğu fetvalardan daha evladır. Vakalar birbirine Çok benzediğinden Yani böyle bir durumda Mesela onların döneminde de la ilahe illallah deyip Küfrü şirki işleyen insanlar var Ve bu konuda tavırları çok nettir. Yani bunlardan beri olmayan Bunları tekfir etmeyen Bunlardan uzak durmayan insanlara karşı Bu imamların Tavırları ne olmuştur? Bu imamların tavırları çok net olmuştur. Lakin burada özellikle belirtmek istediğim bir nokta var. O da nedir? O da şudur. Şimdi biz daha dersimizin ilk başında burayla ilgili size şöyle bir konu anlatmıştım. Demiştik ki yani vela ve bera konusuna giriş yaparken demiştik İslam aşırılığı yasaklar. Ve İslam yasakladığı her şeyde O yasakladığı şeye götüren meseleleri de güzel bir şekilde beyan eder ve insanları bundan sakındırır. Yani de, hatta örnek de vermiştik. Demiştik mesela İslam şirki yasaklamış, şirk olmamasına rağmen insanları büyük şirke götürecek bütün sebepleri de beraberinde yasaklamıştır. Ve bu şer'i bir asıldır. Yani şeriatın gözetmiş olduğu asıllardan bir asıldır. O da nedir? Seddu zeri'adır. Yani kötülüğe götüren bütün yani kesin bir şekilde kötülüğe götüren bütün yolların önünü kapatmaktır. Biz demiştik ki guluv, aşırılık da İslam'ın yermiş olduğu meselelerdendir. Ve demiştik ki İslam insanları aşırılığa götürecek bütün yolları kapatmıştır. Ve buna örneklerimizi de vermiştik. Daha birinci dersimizde. Öyle değil mi? Demiştik daha sonra vela la konusu da günümüzde khaseten günümüzde aşırılığın Müslümanların arasına girdiği kapılardan bir tanesidir. Vela ve bera konusu aşırılığın Müslümanların arasına girmiş olduğu kapılardan bir tanesidir. Yani nasıl ki diyelim mesela irca ehli biz hiç kimseyi tekfir etmeyiz ee, diyen aslında sadece tevhid ehlini tekfir edip onun dışında her türlü şirki ve küfrü işleyen insanlara mazeret bulmayla kendini mükellef hisseden bu necis zümre mesela şu anda var olan Bunlara mesela aşırılık nereden girdi? Yani bu fikirlerindeki aşırılık bunlara alimlerin bir Müslümanın tekfiri hakkında sakındırıcı olarak söylemiş oldukları sözler bu kapıdan onlara bu aşırılık girdi. Ondan dolayı bunun ne yapılması lazım? Bunun beyan edilmesi lazım. Hakikaten <gülüyor> tevhid ehline de aşırılık nereden girdi? Mesela tevhid ehline bazı kardeşlerimize aşırılık vela ve bera konusuna bazı meseleleri dahil edip ve yani özellikle bazı kaide ve kuralları gözetmeden işi tekfir boyutuna götürmek. Mesela örneğin bu nedir? Diyelim biz kitabımızın başına dedik ki vela ve bera konusu. Vela ve bera konusu nedir? Din'in en mühim asıllarındandır dedik ve bunun üzerine delillerimizi de zikrettik. Öyle mi? Ve özellikle birinci konumuzu anlatırken dedim ki Lugat manasına, şer'i manasına dikkat etmek lazım. Bu bir, iki Vela bera gibi zannedilen lakin şeriatın vela beradan saymadığı meseleleri de güzel öğrenmek lazım. Mesela müşriye hediye vermek gibi, işte Müslümanlara harbi etmemiş olan e, akrabalara sıla-i gözet gözetmek gibi vesaire. Çünkü bunlar gözetilmediği zaman dedik. Şeriatın vela ve beradan saymadığı şeyler vela ve, ve beraya sokulabilir. Bunlardan bir tanesi de nedir? Bunlardan bir tanesi de tekfir meselesidir. Bunlardan bir tanesi de tekfir meselesidir Şimdi tekfir meselesinin ve ve bera konusuyla ve ve bera konusuyla e, bağlantısının olduğu bir kesindir. Yani tekfir meselesinin ve ve bera konusuyla bağlantısının olduğu ve ve bera meselesine dahil olduğu kesindir. Yani siz önce birinin Müslüman veya kafir olduğuna inanacaksınız ki akabine onu dost edersiniz veyahut da onu düşman edinersiniz. Öyle mi? Lakin ve ve bera için umumi söylediğimiz bütün sözleri tekfirin her meselesinde kabul edersek o zaman ne yapmış olacağız? Tekfiri de din usulünden saymış olacağız. Ve tekfiri de din usulünden saydığımız için ortaya çok karmaşık bir durum çıkıyor. Ki bunun sebeplerini de anlatacağız. Niyedir? Bu da özellikle şu kaidedir. Yani menle لَمُكَفِرِ الْكَافِرَ فَهُوَ كَافِرِ Kafire, kafir demeyen kafirdir. Şimdi bu kaideyi vela ve beraya dahil edince bazı e, Müslümanlar ve her kafire Veyahut her küfür işleyene kafir demeyen kafirdir e, dedikleri için maalesef haksız yere Allah'ı birleyen şirkten ve küfürden uzak kalan insanlar da ne yapmışlardır? Şirkten ve küfürden uzak kalan insanlar da tekfir etmişlerdir. Ondan dolayı buna çok dikkat etmek lazım. Yani biz bununla ilgili geçen derslerimizde e, bu konuyla ilgili uzunca konuştuk zaten. Hatta hatırlıyorum dersten sonra da neredeyse bir ders kadar da Ee, sorular kısmında dersi bitirdikten sonra bir ders kadar da yine üzerine soru cevap şeklinde konuştuk. Ama buraya dikkat edin. Demek ki bu kav e, hangi kapıdan giriyor bu aşırılık dine? Vela ve bera kapısında. Yani alimlerin söylemiş olduğu vela ve bera ile ilgili sözler. Vela ve bera'nın dinden din nasıllarından olması, tekfirin de bununla direkt bağlantılı bir mesele olması vesaire. Burası buraya kadar doğrudur zaten. Burada bir problem yoktur. Ama bütün şahsın kendi kafir diye inandığı insanlara her kafir demeyeni buraya sokması, işte bu müşrikleri tekfir etmediyse o zaman onları dost edendi demesi mesela bu yanlış yani bu mülazem şey e, lüzum yanlış bir lüzumdur. Yani mesela lazimul mezhebi leys mezheb Önce bizim tekfirde gözetmemiz gereken kaideler vardı. Öyle değil mi? Tekfirde Ehl-i Sünnet'in koymuş olduğu genel kaideler vardı. Bunlardan bir tanesi neydi mesela? Bunlardan bir tanesi şeriat insanlarda zahire göre hükmeder. Bunlardan ikincisi neydi? Mesela örnek olarak yani böyle bir sıra yok. Hani hatırlatma babından söylüyorum. Her zaman bir fiilin küfür olduğunu söylemek onun failinin de kafir olmasını gerektirmez. Öyle değil mi? Bunlardan bir tanesi neydi? Mesela lazımül mezhebiyle ise bir mezheb. Ee, i̇nsanın sözünün lazımı insanın mezhebi değildir. Ta ki insan onu iltizam edinceye kadar. Yani mesela örneğin ben diyorum ki suyun tadı güzeldir. Şu anda önümde su var. Ben diyorum ki suyun tadı güzeldir. Sen oradan çıkıp şunu söyleyemezsin. diyemesin ki hoca suyu sevdi. Öyle mi? Hoca suyu sevdi diyemezsin. Çünkü ben suyu sevdiğimi henüz söylemedim. Ben sadece suyun tadının güzel olduğunu söyledim. Ben suyun güzel olduğunu Suyu sevdiğimi söylemedim Suyun tadının güzel olduğunu söyledim Belki ben bu suyu hiç sevmiyorum Ama adalet babından tadını güzel olarak Tadının güzel olduğunu söylüyorum Suyu sevmememin siyasi bir sebebi olabilir e, Psikolojik bir sebebi olabilir Sosyal bir sebebi olabilir Bir sürü sebebi olabilir Ama ben ne diyorum ama ben diyorum ki e, Mesela bu suyun tadı nedir Bu suyun tadı güzeldir Ha buradan hemen arkamdan dersen ki Eğer hoca bu suyu sevdi O zaman sen ne yapmış olursun? Benim sözümün lazımını bana mezhep kılmış olursun ki bu çok yanlış bir şeydir. Ama ben şunu dersem bu su güzeldir ve ben de bu suyu sevdim. O zaman mesele bitmiştir. Ben sözümün gereğini iltizam ettiğim için yani lazımul mezhebiyleyse bir mezhep İlla eyyeltezime sahibul mezhep Yani ancak mezhebin sahibi o gereği sözünün gereğini iltizam ederse. ha Şimdi o zaman burada lazımul nasıl demek ehl-i sünnetin yanındaki kayde nedir? لَازِمُ الْمَزْحَبِي لَيْسَبِي مَزْحَبِ Yani bir kişi bir söz söyledi veya bir fiil yaptı. Biz diyoruz ki bu söz bu sözün şeyi budur demek ki. Yani adam demek ki bu da var işin içinde diyoruz. Yok, böyle bir şey yok. Ta ki adam kabul ederse, itiraf ederse mesele bitmiştir. Şimdi aşırılık nereden giriyor bu meseleye? Mesela örnek veriyorum. Adam diyelim ki oy kullanıyor. Oy kullanmayan bir şey, oy kullanmayan bir Müslüman mesela oyunda oy kullanmanın küfür olduğunu kabul ediyor. Ama diyor ki mesela oy kullanan adamın, örnek veriyorum, bir tevili var, ben bundan dolayı onu tekfir etmiyorum mesela. Bu sözü yanlış olmakla beraber, yani bu sözü yanlış olmakla beraber, şimdi bakın şöyle mantık yürütülüyor ha. Yani bu tip insanlarla konuştuğunuz zaman da, her ne kadar onlar kendini tam ifade edemeseler bile, onların adına kendilerini ifade edenler, şunu söylüyorlar. Diyor ki bu adam, Oy vereni tekfir etmedi, kafire kafir demedi. E diyorsun peki? Küfre rıza küfürdür diyor. Bak dikkat edin. Bu adam diyor oy vereni kafir demedi, onu tekfir etmedi. Küfre rıza küfürdür. Dikkat ettiniz mi? Bak ne yaptı? Lazimul mezheb yaptı. Yani adamın, bak adam o kendisi oy vermiyor. Oy vermenin küfür olduğunu bas bas anlatıyor. Oy veren adamın yaptığı fiilin de küfür olduğunu söylüyor. Ama kendince bazı meseleleri yanlış anlamış karşısındakinin tevhidini geçerli görüyor ve diyor ki şeydir e, ben buna, ben bunu tekfir etmem e, diyor mesela bak tekfir etmemesinin sebebi nedir şeriatın bazen mazeret kabul ettiği meseleleri tam anlamamış yani cehaletin sınırlarını tam anlamamış tevhidin sınırlarını ikrahın sınırlarını tam anlamamış diyelim karıştırmış buna ne diyor buna kafir diyor e, demiyor mesela ama kendi vermiyor e, bunun küfür olduğunu söylüyor vesaire vesaire ha, bu yaptığı yanlıştır Öyle mi? Çünkü oy verenlerin hiçbir tevhili ne değildir? Günümüzde hiçbir tevhileri geçerli değildir. Ve, ve oy kullananlar da bu anlamda e, demokrasinin e, işlemesine aracı olduklarından e, dolayı hakimiyeti isteseler veya istemeseler Allah'tan başkasına verdiklerinden e, dolayı bu küfürdür. Ve bu da açık yönü yani. Bunun hakimiyeti halka vermek olduğu yönü çok açık olduğu için bu küfürdür. Ama diyelim burada bir tane Müslüman var. Bunu bu şekilde yapmıyor. Bakın diğeri geliyor, diyor ki bu da kafirdir. Bak Allah'ı birlemiş, tevhid içerisinde. Sadece işte diyelim ki böyle bir yanlışın içerisine düşmüş. Diyor ki bu da kafirdir. Niye? Çünkü kafire kafir demedi. E diyorsun kafire kafir dememek, niye insanı kafir yapsın ki? Diyorsun mesela hani öğrenmek adına soruyorsun. Çünkü diyor bu adam küfre gösterdi Ey bak Bu zaten şer'en batıldır. Lazimul mezheb değilse bir mezhebtir bu aklen de batıldır. Yani bu adam küfre rıza gösterse kendisi kullanır Öyle mi? Mesela bakın yaşamış olduğum bir tane olayı anlatayım size. Bir tane vatandaş var. Yani bu vatandaş benim de Allah için kendisinden buğz bir adam. Allah için de ondan nefret ediyorum. Ona buğz ediyorum. E zaten bir mecliste onun onunla ilgili konuşurken biri dedi ki o mürtettir dedi. Bir Müslüman dedi ki o mürtettir. Yani o benim de buğz ettiğim o Müslümanı da buğz ettiği adam için dedi ki o mürtettir. Ben dedim ki niye mürtet, yani Niye adama şimdi sen mürtettirdin? Hani ben onun bir küfrünü bir şirkini ben bilmiyorum. Yani tamam fikir olarak ayrılık ayrı olabiliriz. Bazı konularda biz onun yanlış düşüne düşündüğüne inanıyoruz doğrudur. Hatta bazı şeyleri artık bidat seviyesine e, varmış. Adalet sıfatı yoktur vs. Vesaire, vesaire Ama niye mesela mürtettir? Yani mürtettir bir insanı bir tekfir etmek apayrı. E bir şeydir ki bu insanın amellerinde hiçbir şirk, sözlerinde hiçbir şirk, sarih bir küfür, bir şirk mevcut değil. Dedi ki o, askere giden birine ikrah var diye kafir demiyor. Bakın dikkat edin ama, yani aşırılık hangi baptan giriyor içeriye? Dedi ki o, askere giden birine ikrah altında yani mesela şöyle bir olay olmuş. Bir vatandaş askere gitmiş, bu kardeş demiş ki bu kafirdir. Bu dediğim işte bu buğz ettiğimiz insan, Demiş ki o kafir değil. Niye kafir değil? Çünkü o da askerliğin küfür olduğuna inanıyor. Ama ikrah var diye askere gitmiyor. Ama ikrah var diye askere gitmiyor. Yani hani askerliğin küfür olduğunu biliyor. Tağutun tağut olduğunu biliyor ama diyor ikrah var ne yapalım? E, diyor askere gitmiyor. Tamam dedim güzel. Peki şimdi bu niye kafir oldu dedim. Dedi kafire kafir demedi. Peki dedim ahi kafire kafir demeyen niye kafir olur? Dedi çünkü o küfre rıza gösterdi. Kâ... Allah'tan korkmak lazım, adil olmak lazım. Bu zikretmiş olduğu adam da askerlik görevini yapmamak için çekmediği sıkıntı kalmamış gariban. Yani askere gitmemek için çekmediği sıkıntı kalmamış ve fiilen de mücahit olan bir insan. Yani küfrün ortadan kalkması için, şirkin ortadan kalkması için, bu tağutun ortadan kalkması için fiilen Allah yolunda cihad eden bir insan. E şimdi ben dedim senin bu söylediğin zaten şer'en ma kabul edilecek bir şey değil. Çünkü lazimul mezhep neyse bir mezheptir. Lazimul mezheb, leysen bir mezheptir Akıl da bunu kabul etmiyor. Adamın hayatı ortada. Yani o küfre senin dediğin gibi razı olmuş olsa atan bizzat kendisi gider orada şey yapar. E, askerlik yapar. Bu kadar sıkıntıyı, bu kadar problemi çekmez. Fikri yanlış olmakla beraber. Yani özellikle beyan ediyoruz. Fikri yanlış olmakla beraber. Öyleyse burada nedir? Burada e, biz e, konuyla ilgili mesela tafsilatlı şeyi zaten e, anlattık. Bunun örneklerini de verdik. Yani İslam tarihinde. Mesela e, alimler e, diyelim ki bazı taifelerin küfrü hakkında ihtilaf etmişler ama birbirlerini bu anlamda ne yapmamışlar? Kendileri yani o fiile mütelebbis olmadıkları müddetçe, o küfrü şirki işlemedikleri müddetçe birbirlerini ne yapmamışlar? Tekfir etmemişler. Özellikle mesele açık mesele midir, kapalı mesele midir, hücceti vuzuh vuzu kavuşmuş mudur kavuşmamış mıdır hüccet ikame edilmiş midir edilmemiş midir gibi ihtilaflardan veya tevilin sınırları nedir ikrahın sınırları nedir cehaletin sınırları nedir yani mevaniu't tekfir dediğimiz küfre girmeye engel durumlar dediğimiz bunların şeyi nedir yani sınırları nedir bunlardan ihtilaf edilmiştir ediliyor ola da bilir bu ayrı. Ama mesela diyelim ki bir de sarih apaçık küfürler vardır yani hiçbir şekilde üzerinde ihtilaf edilmemiş. Mesela Hristiyan, bir adam dese ki ben Hristiyanları tekfir etmiyorum mesela bu adam kafirdir. Neden dolayı kafirdir? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunların her türlüsünü açık şekilde kafir olduklarını sözleriyle, fiilleriyle, itikadlarıyla, zümre olarak, isim olarak, din olarak onlara zaten küfürle itham etmiştir. Ve bu konuda icmah yani. Ha, 7'den 70'e herkesin bildiği icmada ne olmuştur? Münakit olmuştur mesela. Ve İslam alimlerinden başka dine kendini nispet eder. Mesela mecusiliye, yahudiliye, hristiyanlığa. Bunlarda ihtilaf yok. Doğrudur. Ama kendini İslam'a nispet edip İslam'ın bir kısmını yapıp bazı konularda mesela işte direkt açık, sarih küfür. İşte ben peygamberim veya Allah yoktur veya Allah'a sövmek, Resul'e sövmek gibi veyahut da işte Allah'ın kanunlarıyla beraber kanun yapmak gibi mesela çok sarih, açık belirgin, helali haram, haramı helal kılmak gibi küfürler olmadığı zaman ihtilaf edilmiş olabilir. Yani bir şahıs, şahısın üzerinde fiilin değil. Fiil ya küfürdür ya değildir. Yani burada ittifak var zaten. Ama şahsın üzerinde ne yapılmış olabilir? İhtilaf edilmiş olabilir. Ha biz bu konuyu dediğim gibi anlatmıştık zaten. Örnek de vermiştik konuyla alakalı. Yani bu konuda ihtilaf edilen konulara da bazı örnekler vermiştik ama Burada özellikle dikkat çekmek istediğim mesele neydi? Şuydu. Aşırılığın girdiği bab. Yani kafire kafir demeyen kafirdir. Peki kafire kafir demeyen niye kafir olur? Çünkü küfrüne rıza olmuştur, razı olmuştur. Ve bu konuyu da direkt vela ve berah yani meselesiyle ilintilendirmek veyahut da bağlantılandırmaktır. Bu da nedir zaten? Bu da dediğimiz gibi maalesef özellikle tevhid ehlinden bazı kardeşlerimizin haksız yere diğer başka Müslümanları tekfir etmesine sebep olmuş durumda. Tõs, evet. ikincisi Tõs, et. Tõs, et. Tõs, et. Tõs, et. Tõs, et. Tõs, et. Tõs, Tõs, Tõs, Tõs, Tõs, Tõs, E, onlara istinad etmek e, olarak yani onlara güvenmek onlara dayanmak olarak vadem muveddetihim onları sevmemek au ta'zimihim ve tevkilihim veya onları yüceltmemek onları e, yani saygı göstermemek ve ikramihim onlara ikram etmemek aw el bashashati ve onların yüzünlerine güler yüz göstermek yani böyle iyimser bir yüzle onların karşısına çıkmamak ve mufassalatihim mufassalatan kamileten Onlardan tam bir ayrılma ile ayrılmak. حَتّٰى ki كِي وَلَوْ كَانُوا مِنْ ذَوْ الْقُرْبَ وَالْخَوَاسِ وَلَوْ akrabalardan ve en insanın khas yani yakınlarından olsalar bile onlardan tam bir ayrılma ile ayrılmak. E tabii bu nedir? Burada söylediği şey umumi. Burada söylemiş olduğu şey nedir? Çok umumidir. Lakin bizim geçen dersimizde özellikle son bölümünde anlattıklarımızdan Biliyoruz ki bu cümleler umumu üzere değildir. Bu cümleler umumu üzere değildir. Ee, niye umumu üzere değildir? Şundan dolayı umumu üzere değildi Çünkü hatırlıyorsanız biz kafirleri üç kısma ayırdık. Yani estağfurullah insanları üç kısma ayırdık. Dedi ki, مَنْ يَسْتَحِقُ الْوَلَاءَ الْمُطْلَقَةِ Mutlak velayı hak edenler. مَنْ يَسْتَحِقُ الْوَلاءَ مِنْ وَجْهِنْ وَالْبَرَاءَ مِنْ وَجْهِنْ bir yönden velayı, bir yönden bera'yı hak edenler. Bunlar da bidat ehli ve e, günahkar Müslümanlar. من يستحق البراء المutlaka mutlak beraeti hak edenler dedik. Üçüncü kısım yani kafirler. Ve bunları da iki kısma ayırdık. Dedi ki din konusundaki beraette bütün kafirler eşittir. Aralarında ne yoktur? Aralarında hiçbir fark yoktur. Hangi kafir olursa olsun ben ondan, onun dininden, onun itikadından beriyiz. Ama eğer bu karşımızdaki kafir bize savaş açmamışsa, bize savaş açanların veya bizi yurdumuzdan çıkaranların yanında yer almamışsa, bunlara iyilik yapmamıza Allah azze ve celle nehy etmiyor. Öyle mi? Bunlara iyilik yapmamıza Allah azze ve celle nehy etmiyor. Dedik ne gibi? Resulullah aleyhissalatü vesselamın amcasıyla olan muamelesi gibi. Öyle mi? Resulullah aleyhissalatü vesselamın kendisine hizmet eden Yahudi çocuğunu öldüğü zaman ziyaret etmesi gibi. Hazreti Ömer'in müşriğe, müşrik olan bir kardeşine hediye göndermesi gibi. Esma binti Ebu Bekir'in Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle annesine silah-ı rahim bağlarını gözetmesi gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı müşrik olan esirlere yapmış olduğu muamele İslam'ını umduğu müşriklere yapmış olduğu muamele gibi. Demek ki bu umumu üzere değildir. Yani eğer karşımızdaki müşrik veya karşımızdaki kafir din dinimizden dolayı, itikadımızdan dolayı bize sözlü veya fiili harbi ilan etmemişse veya bu harbi ilan edenlerin yanında yer almıyorsa ki bunlara çok rastlıyoruz. Mesela adam müşriktir ee, ama bizim inancımıza saygı diyor, itikadımıza saygı diyor. Hatta bizi destekliyor. Veyahut da hak olanın bizim söylediğimiz olduğunu ama kendisinin tembel olduğunu, dünyaların peşinde gittiğini söylüyor mesela. Ve İslam'a ve Müslümanlara, savaş yaşanlara da buğz ediyor adam mesela. Biz buna karşı onun gene dininden beriyiz. içinde olduğu hayattan gene beriyiz. bunda ilan etmemiz şarttır. Ama yüzüne gülmektir. işte hediyeleşmektir. Ona iyi davranmaktır. Bazı konularda yardım etmektir. Mesela diyelim işte bir eşyasını taşımak. Yardımında bulunmaktır. Bu nehyedilmemiştir. Öyle değil mi? Yani buradaki bu şey çok umumi oldu. Ama bu ne zaman geçerlidir? Karşımızdaki din alanında bize savaş açmış veya bize savaş açanlara destek veriyorsa ister sözlü ister fiili Veyahut da ne yapıyorsa bizi yurdumuzdan çıkarır Ve yurdumuzdan çıkaranlara yardım ediyorsa Kim olursa olsun Akraba dahi olsa yüz sosyal olarak bile Yani ne yüzüne gülmek ne güzel konuşmak Allah azze ve celle bizim bunlarla Bu tip ilişkilere Girmemizi istemiyor Evet Salihsen üçüncü olarak Hecrü biladil kufri ammeten Küfür beldelerini ammeten ee, Terk etmektir Vaadamu sukna fiha, ura larda oturma mahtar, vaadamu tekfiri sawadihim, unarangharal tasna, tšualt mahtar, jani, sailarna, tšualt mahtar. Vaadamu ileha ilja liid darura, ura ja seferi abma mahtar ilja liid darura, anġaks zaruret laberaber, maal kudrati ala idharishaa iridini. Ta vis zaruret ulursa nešart var, maal kudrati gütsi trimeklaberaber ala idharishaa iridini dinin şiarlarını izhar etmeye güç edilmek ve davete ilayhi ve o şiarlara davet etmeye güç yetirmek ve iltizazı e, bih o din ile izzet yani izzet bulmak e, bunlar nedir bunlarla beraber insan zaruret halinde hicret o beldelere sefer yapabilir biz geçen dersimizde velanın gereklerini anlatırken birinci madde olarak neyi anlattık hicreti anlattık öyle değil mi velanın birinci gereği nedir kişinin müslüman olduktan sonra Müşrikleri ve şirki terk edip müminlere ve müminlerin yurduna iltihak etmestir dedik. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Muaviye el-Kuraşi denilen sahabaya sünnelerde varit olan bir hadiste ne diyordu? İnne Allahe la yakbelu min müşrikine amelen ba'de ma esleme eve yufariqal müşrikiyne ile al-Muslimin. Allah Azze ve Celle, bir müşrik Müslüman olduktan sonra Müslümanlara katılmadığı müddetçe ondan hiçbir amelini ne yapmaz, ondan hiçbir amelini kabul etmez. Ve Resulullah diyordu ki: "Ene beriyun min kulli muslimin aqama beyne zıhrani'l Müşriklerin arasında oturan her Müslümandan ben beriyim diyordu Aleyhisselatu vesselam. Niye dedik? Ee, bu tabi ne zaman için geçerlidir? Müslümanın hicret edeceği bir yurt İslam beldesi olduğu zaman geçerlidir bu tehditler. O zaman vardır. Yoksa da Müslümanın dini en rahat yaşayabileceği yere tabi imkan dahilinde gidebilir. Ha diyelim mesela Müslümanların yurduna geldi misal başka bir yurtta işi çıktı mesela örneğin diyelim, tıp tedavi için gidecek veyahut da diyelim tüccar kervan götürüp mal satması lazım veyahut da diyelim işte herhangi bir şey iş gereği vesaire ticaret gereği o küfür beldesine gitmesi lazım. Ne şartı var burada? Oraya giderken öyle hani keyfi gideyim, kafirlerle beraber olayım bunu diyemez. Yani şeriatın mübah kıldığı sebeplerden işte ticaret gibi, ziyaret etmesi gereken biri olabilir. E ziyaret gibi, hastalık gibi vesaire. O da oraya gittiğinde dinini ızhar edebiliyorsa, yani mesela diyelim oraya gittiğinde onlar gibi olmak zorunda veya dinini ketmetmek zorunda ise o zaman ne olmaz? O zaman caiz olmaz. Veya onu dinde fitneye düşürme tehlikesi yüksek ise caiz olmaz. Ama dinin şiarlarını ızhar edip o şiarlarla izzet bulabiliyorsa gittiği ortamda o zaman ne yapabilir? O zaman gidebilir. Bu caizdir. Evet. Geldik şimdi 4. olarak bihim fima huwa min hasaisihim dinen onlara benzememek adamüteshabu bihim onlara benzememek onlara ait olan, onların özelliklerinde olan onlara benzemek dinen ve dünya dini ve dünyevi olarak onlara benzemek feminet teşebbuhi fi umuriddini dini feminet teşebbuhi fi dini din alanına benzemektendir. Din alanında benzemektendir onlara etteşebbu bihim fi şi'a'ir dinihim. Onlara dini şiarlarda benzemek. Ve turuk-u ve ibadetlerini ifa ettikleri yollarda onlara benzemek. Ev tercümetü kutubihim ve teysiriha li'ıttilâ'i. Veya onların kitaplarını tercüme etmek ve insanların onları okumasını kolaylaştırmak. Ev ahzı ulumihim bi ve o onların tüm ilimlerini almak hepsini hiç istisna yapmadan biduni tamhisin ve tenqiyetin yani tamhise gitmeden teftişe hani ayırıştırmaya ay ay ay gitmeden onların bütün ilimlerini ne yapmak almak ve biduni davabi teşraiyet ve yotta hiçbir şer'i eee kaideyi gözetmeden onların bütün ilimlerini almak ev isti'arati qawaninihim ve manahejihim fi'l hükm ve't terbiyeh aw istiaarat qawaninihim wa onların kanunlarını ödünç almak ve menahici hem menheçlerini fil hükm ve terbiye hükm ederken veyahutta e, şeyde eğitimde terbiyede almak ilzamin nasi aleha onunla amel etmek ve insanları da ona ilzam etmek yani onlara da yapmalarını salama amma fi umuri dünya dünya işlerine gelince etteşebbu bihim fi akhlaqihim ve adabihim ve aadatihim etteşebbu bihim onlara teşebbüh etmektir Fi ahlakihim ahlaklarında ve adabihim adaplarında ve adatihim adetlerinde Elkhassati onlara khas olanlarda Ke tarikatil ekli ve şurbü ve libas Mesela onların ekil yemek, şurb içmek ve libas giymek gibi işlerinde Evi tesemmi bi esmaihim ve onların isimleri ile isimlenmek Ve nahviha min adatihim ve dihim, mimma yenteşiru fil muslimin Ve nahviha ve bunun benzerleri min adetim ve takalidim adetleri ve onların örfleri takalitlerinden mimmen teşruful muslimina ümmetlerin arasında yayılanlar bunlarda da onlara benzemek nedir onlara benzemek caiz değildir evet şimdi bu e, burada bayağı bir şey var e, bayağı bir mesele var parça parça anlatılması gereken ondan dolayı burada inşallah e, duralım inşallah burada duralım e, ve Allah izin verirse bir dahaki dersimize bu meseleleri tek tek açalım. Evet. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.